1239, numaralı konu, Ebu Höreyre'nin, Hazreti Peygamber zamanındaki, cihada hazır bulunma, hakkındaki görüşü, evet, Ebu Seleme bana, ey kardeşimin oğlu, Ali İmran, 3.sul 200 ayeti hangi şey hakkında nazil olmuştur, biliyor musun, diye sordu, bilmiyorum, dedim, bana, Ebu Höreyre'den dinledim, diyordu ki, Hazreti Peygamber zamanında devamlı asker besleyip cihada hazır durumda bekletmek yoktu, ayetteki, cihada daima hazır bulunun, emri, Namazdan sonra, gelecek namazı bekleyin, demektir, dedi.